beklemekten usanmış çıkıp gitmişti. Leon'dan nefret ediyordu şimdi. Söz verip de gelmeyişi bir hakaret gibi görünüyordu ona. Kendini ondan soğutmak için daha başka nedenler arıyordu. Yiğitliğe gücü yoktu bu Leon'un. Zayıftı, bayağıydı. Bir kadından daha yumuşaktı. Üstelik cimriydi, tabansızdı da. Sonra yatıştı. Sonunda da günahına girdim onun galiba diye düşündü. Ama sevdiklerimizi bir kez küçük görmeye başladık mı onlardan az çok soğuruz. İnsan putlara dokunmamalı, yaldızı elinde kalır sonra. Bu yüzden de çoğu zaman sevgilileriyle ilgisi olmayan şeylerden söz açmaya başladılar. Emma, Leon'a yolladığı mektuplarda çiçeklerden, şiirlerden, Aydan, yıldızlardan söz ediyordu. Gevşediği için dıştan gelecek yardımlarla canlandırılmaya çalışılan bir sevginin başvuracağı çocukça çarelerdi bunlar. Emma gelecek sefer yapacağı yolculuk sırasında derin bir mutluluk umuyor, sonra hiçbir olağanüstü şey duymadığını kabul etmek zorunda kalıyordu. Bir düş kırıklığı yeni bir umutla yitip gidiyor... Emma da daha ateşli, daha aç bir durumda Leon'a dönüyordu. Hoyrat hareketlerle soyunuyor, korsesinin ince bağını koparırcasına çözüyordu, korsenin bağa kayıp giden bir yılan gibi kalçalarının çevresinde ıslık sesleri çıkarıyordu. Emma, çıplak ayaklarının uçlarına basarak Kapı kapalı mı diye bir kere daha gidip bakıyor. Peşinden bir tek el hareketiyle üzerindeki bütün giysileri aynı anda yere düşürüyordu. Sonra da uzun bir titreişle solgun, sessiz, ciddi onun göğsüne kapanı veriyordu. Soğuk ter damlalarıyla kaplı bu alında, bu kekeleyen dudaklarda, bu dalgın göz bebeklerinde bu kolların kucaklayışında aşırı belirsiz, hüzünlü bir şey vardı. Leona öyle geliyordu ki bu şey sanki onları birbirinden ayıracakmış gibi belli etmeden aralarına sokuluveriyordu. Emma'ya bir şey sorma yürekliliğini gösteremiyordu ama onu böylesine deneyimli gördükçe acının da zevkin de her türlüsünü tatmış olmalı bu kadın diye düşünüyordu eskiden hoşuna giden bu durum şimdi onu korkutuyordu biraz zaten Emma'nın kendisine her gün biraz daha fazla boyunduruğu altına almasına da başkaldırıyordu kazandığı bu sürekli zaferden dolayı Emma'ya içerliyordu üstelik onu sevmemeye bile zorluyordu kendine, derken ayakkabılarının gıcırtılarını duyunca Tıpkı içki gören sarhoşlar gibi gevşiyi veriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Emma'nın da özene bezene hazırlanmış yemeklerden tutun da, Giyim inceliklerine baygın bakışlara kadar türlü yollarla Leo'nun üstüne titremekten geri durduğu yoktu. Koynunda saklayarak ta Yonville'den güller getirip, Leo'nun yüzüne serpiyor, sağlığı için kaygılanıyor Yaşamı için öğütler veriyordu ona. Üstelik delikanlıyı daha çok avucun içine almak için, Tanrı'nın da işe karışacağını umarak, onun boynuna bir Meryem Ana madalyonu bile taktı. Tıpkı iyi yürekli bir ana gibi düşüp kalktığı arkadaşları konusunda bilgi istiyordu ondan. Sürekli görüşme onlarla, sokağa çıkma, yalnız ikimizi düşün, beni sev diyordu. Elinde olsa da onun bütün yaşayışını gözaltında bulundurmayı çok istiyordu. Günün birinde de aklına, sokakta onun peşine adam takmak geldi. Otelin yakınında serseri kılıklı bir herif vardı, sürekli yolculara sokulurdu. Ondan istense yapmam demezdi bu işi herhalde ama gururu isyan etti. Ama ne yapayım, varsın aldatsın beni vız gelir. Bu kadar önemli mi bu benim için yani? Bir gün birbirlerinden erken ayrılmışlar. Emma tek başına caddeden dönüyordu. O sırada bir zamanlar gittiği yatılı rahibe okulunun duvarlarını gördü. Bunun üzerine gidip kara ağaçların gölgesinde bir sıranın üstüne oturdu. Ne sakin günlerde o günler. <gülüyor> Aşkın o anlatılmaz duygularını kitaplara bakıp kafasına canlandırmaya çalışırdı. Şimdi bu duygulara nasıl da imreniyordu? Evliliğin ilk ayları ormanda atla yaptığı gezintiler, vas yapan bir kont, Logardi'nin şarkı söyleyişi, her şey gözlerinin önünden geçti. Birdenbire Leon da ona tıpkı diğerleri gibi aynı uzaklıkta göründü. Kendi kendine yine de seviyorum onu dedi. Ama neye yarar? Mutlu değildi. Hiçbir zamanda mutluluğa kavuşmamıştı. Yaşamın bu yetersizliği, dayandığı şeylerin bu birdenbire çürüğü verişi neden ileri geliyordu? Ama bir yerde güçlü kuvvetli yakışıklı bir ruh, melek hılığına girmiş bir ozan yüreği, şiirlerini göklere yükselten tunç telli bir saz varsa ne diye rastlantı sonucu gelip Emma'yı bulmasındı? Ama hiçbir şey bir araştırma yapmanın zahmetine değmiyordu. Her şey yalandı çünkü. Her gülümseyiş sıkıntılı bir esneme, her sevinç bir lanet, her zevk bir tiksinti gizliyordu. En güzel öpüşler bile insanın dudaklarında daha yüksek bir şehvetin gerçekleştirilemeyen isteğinden başka bir şey bırakmıyordu. Havalarda madensi bir hırıltı sürüklendi. Yatılı okulun manastırındaki kulede saatin dördü çaldığı duyuldu. Saat dört daha ona öyle geliyordu ki sonsuzluk kadar uzun bir zamandan beri bu sıranın üzerinde oturuyordu. Fakat nasıl büyük bir kalabalık ufacık bir yere sığmazsa sonsuz bir tutkular yığını da bir tek dakikanın içine sığamaz. Emma ise Hep kendi tutkularıyla uğraşır bir halde yaşıyordu. Paraya bir prenses kadar bile önem vermiyordu. Günün birinde evine çelimsiz yapılı, kırmızı yüzlü, dazlak kafalı bir adam geldi. ''Ruand'an Bay Winchar gönderdi beni.'' dedi. Uzun yeşil redingotunun yan cebini kapayan iğneleri çıkarıp, kolunun üzerine iliştirdikten sonra, Terbiyeli bir tavırla bir kağıt uzattı. Emma'nın imzaladığı 500 franklık bir senetti bu. Lörö de genç kadının bütün uyarılarına karşı bunu Winchart'a ciro etmişti. Hizmetçiyi hemen Lörö'ye yolladı ama adam gelemeyeceğim diye haber gönderdi. Bunun üzerine hep ayakta duran o yabancı adam, kumral, Gür kaşlarının altında gizli bakışlarını merakla sağa sola gezdirerek saf bir tavırla sordu. ''Bay Vinçara ne diyeyim efendim?'' ''Emma e, şey deyin ona ki'' diye kekeledi. ''Şimdi param yok gelecek hafta umarım. E Biraz beklesin.'' E, ''Evet gelecek hafta.'' Adamcağız da bir şey söylemeden çıkıp gitti. Ertesi gün öyle üzere Emma bir protesto aldı. Üzerinde iri harflerle birkaç, başıda icra memuru Bay Harenk diye yazılı pullu mühürlü kağıttan öyle korktu ki hemen koşup tuhafiyecinin dükkanına gitti. Onu dükkanında bir paketi sicimle bağlarken buldu. Lora, buyurun hanımefendi bir emriniz mi var diye sordu. Beri yandan yine de işini sürdürdü. 13 yaşlarında kadar biraz kamburca bir genç kız da ona yardım ediyordu. Bu kız adamın yanında hem tezgahtarlık hem aşçılık yapıyordu. Sonra tahta tabanlı kunduralarını dükkanının döşemeleri üzerinde öttüre öttüre lörü, Emma Bovary'nin önü sıra yukarı kata çıktı, onu dar bir odaya aldı. Burada çam tahtasından kocaman bir masanın üzerinde birkaç defter vardı. Defterlerin önüne de enlemesine ucunda bir kilit asılı demir bir çubuk konulmuştu. Duvarın önünde pamuklu kumaş parçalarının altında bir kasa görünmekteydi. Bu kasa o denli büyüktü ki içinde banknotlarla senetlerden başka şeyler bulunsa gerekti. Gerçekten de Lerö, rehin karşılığında faizle para veriyordu. Bayan Bovary'nin altın zincirini zavallı Teliye Baba'nın küpeleriyle birlikte o kasaya koymuştu. Sonunda küpeleri satmak zorunda kalan Teliye Baba, Queen Campo'da külüstür bir bakkal dükkanı almıştı. Dükkandaki mumlardan daha sarı yüzüyle öksürük tıksırık içinde eriyip gidiyordu. Lörü geniş hasır koltuğuna oturarak ne var ne yok diye sordu. Emma e, bakın şuna diye gelen kağıdı gösterdi. Peki ama ben ne yapabilirim?" Bunun üzerine Emma kızdı. "Hani senetleri başkasına ciro etmeyecektiniz" diye hanım sattı. ''O da bunu kabul ediyordu. İyi ama sonunda ciro etmek zorunda kaldım. Bıçak kemiğe dayanmıştı çünkü.'' dedi. E ''Şimdi ne olacak peki? Olacağı şu. Mahkeme karar verecek. Sonra da haciz koyacaklar. Tamam.'' ''Emma adamı dövmemek için kendini zor tutuyordu. Vinçer'ı yatıştırmanın bir çaresi yok muydu acaba?'' diye yavaşça sordu. Binçarı yatıştırmak, ha? siz tanımıyorsunuz onu. Bir Arap'tan daha zalimdir. Emma siz de bir söyleseniz ne olur dedi. Lörü, vallahi şimdiye kadar size çok iyilik yaptım sanırım değil mi dedi. Sonra defterlerden birini açarak bakın diye gösterdi.